Eğer bir bir deneniz, bir şey yapsa, dese bu şeytandandır. ha Şeytan ben aldattı, şeytan büyür. Büyür, büyür diye evet, hep ben yoldan çıkarttım onu. Sırat-ı müstakim üzerine. Ama nauzu billah desen dedi küçülür bir fara kadar olur. Şeytan. Yani nauzu billah şeytana Allah'a şeytandan sığınırız. Evet. Ee, Allah razı olsun. Ee, diyor ki, hocam oy vermeyle hocam oy vermeyle ilgili bir sorum olacaktır. Ben oy vermenin çok doğru olacağını düşünmüyorum ve verenlere de doğru olmadığını söylüyorum. Hata ediyor muyum acaba? Şimdi arkadaşlar, oy meselesi iştihadi bir meseledir. Oy verilir mi verilmez mi iştihadi bir meseledir. Olması olmaz değil. Bunu da ben, sen, hissi veremeyiz. Anlatabildim mi? Bizim alimlerimiz var. Bizim dinimiz öyle kapsamlı bir dindir ki he, her şeyde Bugün de en ileri teknolojiye çıksın bizim şeriatimizde ölçüler var alimler o ölçüye göre bu caizdir caiz diyebilir. 1400 senedir dinimiz bütün teknolojinin, bütün hayatın önünde aciz kalmamış. Tam, tam tersine canlıdır faaldir. 13 oy meselesi de, ister burada olsun, ister başka ülke olsun, çifir, çafir ülkesinde yaşarken orada olsun, Müslüman ülkesinde olsun, halkı Müslüman düzeni bozuk ülkelerde olsun, bunu alimler karar verirler. Cumhurülleme bugün de oy meselesine cevaz vermiştir. Onun için biz alimlerin sözünü duyuruyuz, hissi devrenmeyelim bu konuda hissi devrenmeyelim bazı alimler bir cumhur iştihad etmiş cevaz vermiş bir azınlık iştihaden olmaz demiş anlatabildim mi evet sen o alimi tekbir edebilirsin o alime uyabilirsin ama ben öyle görüyorum diyemezsin bir de karşı tarafa diyemezsin verenler hatalı yapmış çünkü bu bizim işimiz değil bu alimlerin işidir alim verir için cevazı neye göre vermiş onlar biliyorlar. Onlar ölçüleri biliyorlar. Biz bilemeyiz. Onlar dinin tümüyle bakıyorlar. Biz dört tane beş tane ayetle bakıyoruz dine. Beş tane ayet tutuşturmuşlar elimize, kulaklarımıza. İşte olmaz, darün nedvedir filandır. Böyle değil mesele. Mesele böyle olsaydı o alimler dünyalarını, ahiretlerini dünyaya satıyorlar. Onları tühmet altına atarız. Ha var mı böyle alimler? Var. Ama cumhur öylemeden bahsediyoruz biz. Tanıdığımız sağlam alimlerden bahsediyoruz. Hepsi caiz görmüşse oy verilir. Bazen oy verilir, bazen mustahab olur, bazen caiz olmaz, bazen vacip olur. Yerine göre, hükmüne göre olur. Onun için bu konuları şey yapmayalım arkadaşlar. Bizim için Türkçe deseniz oy verilir mi? Evet verilir. Hatta ben, her zaman oy verilir, teşvik ederdim. Ama en son seçimlerde vaciptir dedim. Çünkü neden? Baktık bütün ehli, e, e, İslam'a karşı olan düzenler, partiler hepsi toplandı, hepsi bir oldu. Neye karşı? Bir partiye karşı. O parti İslamiyet'i e temsil ediyor diyorlar. Ne kadar temsil ediyorsa onları şeyine göre gerçek İslamiyet gelse bunlar nasıl bir olurlar karşına. Anlatabildim mi? Bir cumhurbaşkanı o camiadendir diye çıkmasın bin tane plan kurdular O partine yaptı. O da dedi ben halka gidiyorum. Şimdi biz ne yaparız? Orada dedi muhaciptir biz vermemiz lazım. Neden muhacip oldu? Çünkü biz oyumuzu vermesek bile o bir taraf kazanıyor. Onun bir puanı artıyor. Çünkü bizimkinin bir düşürse onlar artıyor. Ondan dolayı oy vermek iyidir. Ben sizin için oy meselesiyle aklı selim insan anlayacak kadar bir olay aktaracağım. Ondan sonra bu ne anlayan anlasın. Anlamayan da artık ne yapacağız? Allah hidayet versin bize göre. Belki o o da bizim için hidayet için dua ediyor. Bir gün benim Şeyh İbni Üsemin hocamızdan renduam vardır. Nerede renduam vardır? Özel görüşme renduası vardır. Biz derslerine katılıyorduk hocamızın. Her zaman. Ama özel oturumlarda renduva alırdık. Özel şahsi sorularımızı sorardık. O da her çeşe vermezdir. Belli zamanda, kısıtlı zamanda çok önemli zamanlardı. Ve sene 1415 yani 95 Miladi. Mekke'de 10 son günde 26. İçindi günü. Mekke'de hocanın ikinci katta bir küçük odası vardır. Renduvam aldım. içindeden 1 saat sonra. Gittim. Renduvam saatidir. Kapıda çarkadaş aldım el içeri. Oturdum. Hocamla selamlaştık. Nasılsınız? Türkiye'deki Müslümanlar nasıldır? Konuştuk, yaptık. Ondan sonrası hele ağzımızda konuşuyoruz. Arkadaş geldi dedi hocam. Bir 15 tane Müslüman var. Londra'dan gelmişler. Orijinal İngiliz selefi kardeşlerimiz hepsi paçası kısas sakalı uzun 15 tane gelmişler. Buların benden sonra randevuları var. Ama uçakları şey değişilmiş. Acele için seni görüp gidecekler. Hocam, hocam dedi, adalete bak, alim adaletine. Valla dedi vakit Şeyh Abdullah'ındır. Eğer izin verirse alırım içeri. Ben dedim hay hay hocam benim için zoktur. Onlar sordukça ben faydalanırım. Benim için nimettir bu. Olur olsun dedim buyurun. Geldiler arkadaşlar sorularını sordular. Üç tane dört tane soru sordular ama hoca birisine cevap verdi zaten. Çünkü zamanları da daridir. Ayrılmak zorunda kaldılar. Soru şu. Dediler ki hocam biz bir şehirdeyiz. Şu anda şehrin ismini unuttum. Silav mıydı? Ee, Londra'nın güneyinde, en kuzeyinde bir bir tarafında bir şehirdir. Orada ne var? Müslümanlar da var. Fazla Müslümanlar da var. Dediler hocam bu bu şehirde iki tane belediye başkanı var. Biri orijinal Hristiyan İngiliz. Ama çok adaletli çok insancık, çok demokrat adamdır. Adaleti eşit şey yapıyor. Birisi de Müslüman, anadan babadan Müslüman, Pakistanlı aslı, İngiliz vatandaşı, babası anası Müslüman ama bizim çok Müslümanlar gibi burada, babadan anadan yeni kimlikten Müslüman. Bu kişi belediye başkanıdır. Bu kişi adaydır. Bizim sorumuz şu. Önce Oy verelim mi yoksa vermeyelim? İkincisi, oy versek hangisine verelim? Orjinal İngilize yoksa Çocanı Müslüman olanı. Ama dedi bu Çocanı Müslümanı da bizim bazı partiler gibi bazı partilerimiz var bizim. Yani e, en sevmedikleri şey Müslüman İslami Camiadır. Adamlar bizi görünce sanki üçüğü görüyorlar. Bunu da gördük yani hepimiz biliyoruz. Kimi de kastettiğimizi de biliyoruz. Şimdi burada hoca ne dedi? Çünkü zaman kısıtlı. Hoca dedi verin. Vermeniz de vaciptir sizin üzerinize. Hatta olur böyle durdular. Olar bunu beklemiyorlar bir kısmı. Bizim 4 hadisçiler galibi olardı. 4 hadis, 5 hadisçi kardeşlerdenler. Böyle durdu gözleri böyle durdu. E kimin karşısında gözünü dürüdürsün? Bu Abdullah yolcu değil. Bu İbn-i yer üzerinde, öcünde en fakih adamdır. Allah şahitallahu alem. Bu benim şahadetimle değil, bütün ehli i ilmi El-Kasi ve-Dani, onu sevmeyenler, grubundan olmayanlar, camiasından, meşrebinden olmayanlar da evet o fakihtir diyorlar. Dedi, vermek üzerinize vaciptir. Seçime gelirken o orijinal İngiliz'e verin dedi. Siz dedi burada şerri ne kadar azaltsanız siz onunla mükellefsiniz. O İngiliz gelirken, size hürriyet verirken, size şerri azaltırken o vaciptir sizin üzerinize. Ama desem ben vermiyorum, sen vabal altına girersin. Çünkü şerri biraz def etmek şansın var için etmesen Allah Teala diyor ben sana şans verdim. Sen neye göre vermişsin oyunu? Bak Türkiye'de değil bu oyun meselesi. İncil terada. Belediye oyu. Fekeyfe hükmata gelsin bir tene. Ha? O hükmata gelen geldiği zaman geldiği zaman şeriatı getirir. Hayır. Ama ne yapıyor? Bizi biraz rahatlantırıyor. Rahat nefes alıyor. Rahat nefes nedir? Tamam. Basın, medyanın kamerası üzerinden kalkıyor. Eskiden biliyorsunuz, 28 Şubat'ta çocuklar arkalar arkamızda koşup Müslüm Gündüz çağırıyorlar. Kadınlarımıza Fatma Şahin çağırıyorlar. Arkalarıca koşuyorlar. Neden? Medyanın kamerası üzerimizde beynimize, kalbimize işlediler. Türk Cumhuriyeti'nin sanki Nedir? Ücüyüz biz. Müslüman cemaatiz. Hal hal öyle değil. Hiç ilakası olmayan şeylerdir. Sonra çıktı işte kalkanlar kimlerdir? Fatma Şahinler kimlerdir? Bugündeki gazeteciler hepsi çıktı. Çim çimi neyi ne yapmışlar? Ondan dolayı eğer o hükümet bizi rahatlatırıyorsa, bize üzerimizde medyanın kamerasını alıyorsa, evet siz öyle rahat dinleyebilirsiniz. Rahat Ha, sokakta yürüyebilirsiniz, rahat konuşabilirseniz, biz bu bizim için hedeftir. Evet. Son hedeftir. Hayır. Bu birinci noktadır. Bu bir nimettir. Kullanmak lazım. Eğer bunu kullanmasan hayır ben buna şey yapmam desen vabal altına girersin. İşte ondan dolayı ben vaciptir dedim. Desteğimi de alimlerden aldım. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum çünkü çok fazla soru oldu. Önemlilerin seç. Ee, yani oku ben seçeyim hangisi önemlidir? E, şimdi hocam aslında bu biraz geç soru oldu ama aynı sorunun devamı olduğu için öne almak istiyorum. Bağlantı kopmasın. Diyor ki hocam oy verirken kişi sistemin ne olduğunu bilerek veriyor. Yani dolayısıyla Allah'ın haramlığının helalleştirildiği bir sisteme oy vererek bu şekilde katkıda bulunmak olmuyor mu? Bunu nasıl anlayacağım? Evet bu da güzel soru. Yani adam diyor ki ben oy veririmden ikrar ediyorum o sistemi. Hayır ilakası yoktur. Hiç ilakası yoktur. Bunu hiçbir aklı selim söylememiş. Hiçbir alimden duydunuz mu bunu? Duymuşsanız bize de söyleyin biz de dönelim bu işten. Yoktur bir böyle şey. Neden? Neden? Açıklayacağım. Şimdi sen bu sisteme oy verirken ben o sistemi desteklemiyorum. Ben o şahsı destekliyorum. Ne yapıyor o şahıs? Benim üzerimden kılıntı kaldırıyor. Kırbacı azaltıyor. O kadar. Benim sisteme de ben versem vermesem sistem ayaktadır. Ben sisteme vermiyorum oyumu. Ben o şahsa veriyorum. Benim üzerimden biraz zulmü kaldırsın. Biraz aziyeti kaldırsın. O kadar. Ha ne zaman o sist o sisteme oy verilmiş olurum? Ne zaman mem partiyi kurup meclise geçsem o zaman ben o sistemi e, vabalına alırım. Çünkü ben kuruyum. Şimdi o partiye biz oy veriyoruz. O parti geldi bizden fetva aldı mı? Dedi mi ben oy vereceğim fetva veriyor musun Abdullah Hoca? Ben de dedim evet git ver. Evet o zaman o ayrı meseledi. Ama ben vermemişim. Ben ister oy vereyim, mermiyim, ölüm, yaşayayım, canlıyım, Türkiye'deyim, değilim. Bu sistem işliyor. Ama benim üzerimde ne var? Ben onun için ehl-i şerri def etmek vaciptir. Ehl-i şerri alıp şerri def etmek vaciptir. Ondan dolayı bu meselede ne yapacaksın? Bu meselede biz onları desteklemiyoruz. Biz onların fiillerini destekliyoruz. Ondan dolayı bütün alimler ne vermişler? Caiz görmüşler. Hiçbir alim demiyor caiz değil. Ha parlamentoya girilir mi girilmez mi? O ayrı bir meseledir. Biz onu tartışmıyoruz. Ha bir günde Ahmet var, Mahmut var. Bunlara oy veririz. Hayır. Biz onların yaptıkları fiile oy veririz. İster olar Ahmet Mahmud olmasın Johnny bile olsa. Bizim için fark etmez. O Johnny baştaysa, bizim Mahmud'umuz başta değil, Johnny baştadır. Ama o Johnny, hocanın İbn-i Hüseyin Hoca'sın dediği gibi o Johnny adaleti gerçek demokrasiyi yayıyorsa ben o demokrasiyi gelmek için başa oy vermem lazım. Çünkü ne olur? Ben bir nefes alıp çalışabilirim. Çocuğumu yetiştiririm. İslami devleti korumak için adım atabilir. Onun için alimler buna cevaz vermişler. Hayır kafanızı karıştırmasın dört hadisçiler. Bu böyle değil. Alimler cevaz vermişler. Biz de alimlere uyacağız. Evet. Allah razı olsun hocam. Ee, diyor olacak. ki, kunut duası nedir? Sadece bitir de yapılır? Kunut duası nedir? Kunut duası Namazın içinde bir duadır. Sigası bellidir. Birkaç tane siga var. Bilirsiniz biz Hanefi mezhebinde olan siga nedir? Allahumma konut duasının sigası. Nedir? Söylesene. İnnâ nehmaduke ve neste'inuke ve nesteğfiruk. Diğer mezheplerde de nedir? Başkadır. Kunut duası birkaç tane var. Bu sadece namazın içinde olan duadır. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenelde, vitirde yaparmış. Vitir namazının son tek rücuatinde yen rüku öten önce yapar, yapılır bazı rivayette. Yen de rüku öten sonra yapılır. Ama racih olan sahih rivayetler gelen rüku öten sonradır Kunut duası. Evet, Kunut duası bu Meusur duadır. Bu Hanefi mezhebinde olan, Şafii mezhebinde başkadır, diğer 5-6 tane suvar var. Meusur Resulullah'tan celem, siga, nastır. Ama onun haricinde dua yapabilirsin. Bir saat durup dua da yapabilirsin. Dua ibadettir. Sünnet namazıdır da. Yapabilirsin. Evet. Ama Kunut duası ne zaman yapılır? Aslında Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kunut duasını 15 Ramazan'dan sonra bitirde yaparmış. Her zaman yapmaz Bizim bazı Hanefi mezhebinde olsun diğer mezheblerde